Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Ebu Bekr (r.a.) Ebu Bekre, Vasıt yakınlarındaki Zendevert şehrinden bir köle olan Sümeyye'nin çocuğuydu. İran Kisra'sı tarafından Yemen Melik'i Ebu'l-Hayr'a hediye edilmiş, Melik de onu ülkesine dönerken Taif'te hastalandığı sırada kendisini tedavi eden meşhur Arap tabibi Haris bin Keledeye hediye etmişti. Sümeyye daha sonra Haris bin Keledenin kölesi, Mesruh ile evlendirilmiş ve bu evlilikten Nüfey isimli çocukları dünyaya gelmişti. Ziyad bin Ebi Nüfey ile anne bir kardeşi olan Ebu Bekri'nin, Müslüman olduktan sonra Haris bin Keledeye nispet edilmeyi reddetmesi, onun oğlu olmadığı, kölesi olduğu için ona nispet edildiğini göstermektedir. Hicretin 8. senesinde vuku bulan Taif muhasarasında, Müslümanlara katılacak hürlerin serbest, kölelerin hür olacağı ilan edilince, Taif kalesinden kaçıp gelen 23 kölenin arasında nüfeyde bulunuyordu. Kaleden aşağıya Bekre denen bir kuyu çıkrığıyla indiği için, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Ebu Bekre diye iltifat etti ve o günden sonra sürekli Ebu Bekre künyesiyle anıldı. Resulullah'ın emriyle İslamiyet'i Amr bin Said bin As'tan öğrenen Ebu Bekre radiyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde Basra'ya vali tayin edilen kız kardeşi Ezden'in kocası Utbe bin Gazvan tarafından Basra'ya getirildi. Ebu Bekre radiyallahu anh burada uzun bir süre kaldığı için Basri nispesiyle de anıldı. Ebu Bekre ve kardeşi Ziyad bin Ebi, iki kişiyle birlikte Muhire bin Şube'nin zina yaptığını ileri sürdüler. Ancak Ziyad'ın olayda gördüğü şahsı tam teşhis edemediğini söylemesi üzerine, Muhire bin Şube, rejim cezasından kurtuldu. Ebu Bekre radiyallahu anh ile diğer iki kişi ise, iddialarını ispat edebilmek için yeterli sayıya, en az dört kişiye ulaşamadıklarından hak cezasına çarptırıldılar. Bundan böyle şahitliklerinin kabul edilebilmesi için Mughira hakkındaki bu iddialarıyla ilgili olarak tevbe etmeleri teklif edilince iki arkadaşı bu isteği yerine getirdiği halde Ebu Bekre an anh tevbe teklifini kabul etmedi. Kardeşi Ziyad'ın gerek bu olaydaki geri adım atan tutumu gerekse Muaviye'nin hilafet mücadelesi sırasında Ebu Sufyan'ın oğluymuş gibi nispet edilmeyi uygun görmesi sebebiyle Onunla bir daha konuşmadı. Oğullarının kardeşi tarafından himaye edilip önemli mevkilere getirilmelerini de tasvip etmedi. Cemel vakasında Hz. Ayşe radiyallahu anh'ın taraftarı iken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu bir hadisi hatırlayarak geri çekildi ve tarafsız kalmayı tercih etti. Aynı gerekçeyle sıfın savaşına da katılmadı. Ebu Bekre radıyallahu anh, ismi Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği 132 hadisi şerifle birlikte hadis edebiyatımızdaki mümtaz yerini almıştır. Ebu Bekre radıyallahu anh, kardeşi Ziyad bin Ebih'in valiliği zamanında, hicretin 51. senesinde künyesinin nispet edildiği ulu bir şehir olan Basra'da vefat etti. Cenaze namazını kendisi gibi bir sahabi olan Ebu Berze el-Eslimi,